Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba Bugün stüdyoda ben Derya Tolgay. Ben de Alporcu. Teknik masada Sedahattin Çolak. Ve şahsına münasır bir konuğumuz var. İsmini söylemeyeceğim. Bence siz bir iki şey yapın. E, Sesinizi de duyalım. Peki. Ve adallar sizi bakın. Ben gerçek nasıl? bir adam mirasıyım. Adında <gülüyor> Nino Varun. Müzikle uğraşan bir adam. Büyükada da büyümüş. Halen de orada yaşayan büyük adı aşığı. Esasında adaların aşığıyım da. Böyle bir e, mesleği müzik, az resim çizen e, adalardan çok beslenmiş biriyim. <gülüyor> yani e, bu küçücük e, hayatıma giren, kendimi bildiğim 65-70 sene içinde tanıdığım insanlar, tanıdığım e, Katina'dan Yorgo'ya, Kevork'tan Ahmet'e, Mehmet'ten İdris'e ee, çok büyük adalı ve e, İstanbul'un esasında bütün renklerin toplandığı yerlerden bir tanesi de kazalar. <gülüyor> semt semt kursuluşta veyahut gayrimüslimlerin yaşadığı Şişhani'yi falan ele almak ama bütün bunlar yazın hep bir arada oluyordu. O da bizim bütünleşmemizi ...ve Adalı olmanın farkını ileride yaşamamızın sebeplerindendir. Çok en, güzel konuştum. Ya. En grip <gülüyor> ilişkiler diyorsunuz değil mi? <gülüyor> e, i̇nanın bana. Evet. E, 70 e, sene dediniz değil mi? Yani, e yani e, 73,5 adada... yaşındaysam... <gülüyor> <gülüyor> ...buçuğu var tabii. 1 e, yaşından beri de Adada. Ya kendimi bildim bileli diyelim ki 5 yaşındaydım. Yani 6 yaşında bir şeyler evet. farkına varıyor insan. Evet. Yani buna bir 70 sene diyebiliriz. E, adanın her yerinde yaşadım. Her adasına gittim. Top oynadım. Kovalandım. <gülüyor> Lefter'in antrenör olduğu maçta da yedi gol yiyince vapura kaçtım. <gülüyor> Kalecisiz kalan bir büyük ada bir hafta eve <gülüyor> evden çıkamadım. <gülüyor> e, o ilk gitar konserimi orada verdim. Yani ne bileyim 50-60'ların başlığıyla 59'ların ...hatırlamıyorum tam olarak Cem Karaca ile Burgaz'da Paradisost'ta. Evet bu bunlar gidel <güler> şey, çaldık. Ta, tarih yani, ee, o, yani, yani hızlı hızlı geçiyorsunuz ama e, o zaman e, futbol takımları var. E, tabii, değil mi? Mahalle futbolarda? takımları da ha, mahalle vardı. Takımları. Bir de e, hiç unutulmayan Knalı Burgaz maçları vardı. Türkiye'nin bütün beyin futbolcuları gelir. Biz onları yakından izlemek için o tribünsüz o, o sahaya giderdik, evet. işte orada yedim, yedik golü. <gülüyor> yani şimdi gülüyoruz da e, o günün heyecanı, e, o günün adaları, o günün vapurlarından başlamam lazım, estetik yönden. E, davranış biçimi, insanların kültürü, Bizim bunlar e, çok geride kaldı, üzülerek söylemek durumundayım. Yani. Bayağı bir nostalji yapıyoruz şu anda. Yani daha açabiliriz ama <gülüyor> <bu> vakit bütün <gülüyor> değişir çok şey. Ama şimdi biraz ben sizi ziyaret ettiğimde evin bir tarafı stüdyoydu. İşte tablolar, resim yapıyorsunuz, ha. sanatın her şeysiyle besleniyorsunuz. Müzik arası resim, resim arası müzik yapıyorum. Evet. O insanın beynini esasında sanatçı arkadaşların. Bir yani bir İstanbul'da bir... olsaydınız acaba Bilal'dan, yine o, aynı... Olamazdı. Olamazdı çünkü... Ee, şehrin yorgunluğu yok bizde adada. Adanın sakinliği var bir şekilde yani. Ee, bazen sıkıldığımız o sakinliğin e, çok faydalı ve bizim gibi hatta bir sürü benim büyük hayalim sanatçı bir sürü arkadaşımızın küçük <gülüyor> stüdyolar ...açması müzik konusunda, hmm. e, ressamlarında, e, işte adada daha kolay çalışabilecekleri, daha rahat olabilecekleri ortamlar. Bugün ben teşvik ede oturuyordum, şu an teşvik ede otursam hmm. ben müzik mi yapabilirim yani? Hmm. Yapılmaz. <gülüyor> Bazı Dünyada da böyle. insanlar biraz uzağında, yani hmm. ana kentin. E, bir dileğim buydu, olmadı. E, çünkü mesela dünyanın en büyük e, müzik stüdyoları Trinidad'da falan filan adalarda. Hı -hı. Adamlar gidiyorlar, Hı -hı. bir ay orada kalıyorlar, Hı -hı. ondan sonra bir albümle geliyorlar ve ne bileyim Art dağlarının tepelerinde var, Pink Floyd orada kaydediyordu. Yani ve Hı -hı. bana anlatılanlar tabii. Ee, Hı -hı. Müzik başka bir konsantrasyon e, olayı. Ben tek başıma yaptığım için sorumluluğunu taşıdığım iyi kötü şarkıları tek başıma hazırladığım için problem değil ama bir rock grubu olduğunda onların yaşası ve davranışları o havayı teneffüs etmeleri ve şarkı yaratmaları lazım. Ama siz tek başınıza yaratıyorsunuz ama başkaları bunları seslendiriyor hayır, hayır, ben, galiba. Hayır. No no. Tabii. Ben, öyle başladı da ben son dönem mümanatörüm. Şimdi teknoloji öyle bir gelişti ki benim böyle bir lafım vardı hatta bunu söylemişlerdi. ...şimdiki elektroniklerde ...kayınvalidemi Maria Kalas yapabilirim sesini. <gülüyor> Peki o Maria Kalas yapamadığınız... ...dönemlerde <gülüyor> dinleyicilerimiz için... ...bilgi olsun. Bir isimleri sayar mısınız? Kimlerim Maria, ya? ya. <gülüyor> Maria, Maria Kalas yaptınız? Maria Kalas'ı tabii biraz ekstra yaptım. Annem çok severdi. <gülüyor> ee, bakın... Ee, ...benim... E, ...askerde Sivas'ta öğrendim Türk toplumunun müzikal zevki. Hem Türk sanat müziğinde hem Türk halk müziğinde hem Türk popunda. Yani ben 64 66 arası Sivas oldu evinde askerdim. Yani Türkiye'de bir yerol Büyük Rus vardı. Daha Tamsun'un bile esamesi okunmuyordu. Ee, orada aldığım ve gözlemlediğim ritim ve melodi sevme benim kafamda kalmış. Tek doğru kalan şey herhalde bu kafamda. Sonradan mesleğimde çok faydasını gördüğüm şeyler var. Yani benim için söylenen budur. E, artiste en çok yakışacak şarkıları seçebilen adammışım bu dönem. Tanju Okan'ı kadınları sevdiği romantik şarkıları. E, Nilüfer'i genç bir e, liseli kızın ve o sesi. Füsun Ünal şakacı şarkılar. Ee, anladınız mı? Ajda evet. Pekka biraz daha olgun, e, hayata dair değişik bakışları olan. Çünkü şarkıları yazan insanlar da çok çok mühim oluyor. Ee, benim dönemim e, rahmetli Fecri abiyle sevgili Sezen Cumhur'un yaptığı türkçeleştirilmiş, e, türkçeleştirilmiş yabancı şarkılardan. ...oluşmuş bir repertuar vardır. Belki de sizin de büyüdüğünüz. Öyleyse. Bizim e, kaynak olarak Türk bestecisine... ...hemiyet mi verilmiyordu, neydi? Belliydi, bir tek Selma Andak vardı. Hmm. E, Selma Andak aynı şarkıyı üç kere besteliyordu. Yani benim çok abim toprağı olsun burada... ...anmanın keyfini hmm. yaşıyor Dolayısıyla kaynak olarak yabancı şarkıları seçiyorduk. Yabancı şarkılarda... Çok doğru seçimler yapmışım ki bu Nilüfer ve bir sürü artistler onlardan bir yere geldiler. Hmm. Ee, sonrasında ama Türkiye'de büyük bir gelişme oluyor. Ee, bizim bestecilerimiz yavaş yavaş çıkmaya başlıyor ve sonra çok ciddi adamlar çıkıyor ki hatta burada zikredeyim ben Kaya'nın e, o çılgın tutumları olmasaydı ben Demir Susos'la görüşmüştüm. Demir Susos aşağıya doğru gitmeye başladığı dönemde Kayan şarkılarının ona çok faydalı olacağını gördüm. Evet. Buda Esma Sultan'a geldiği zaman da konuştum. Peki dedi bunu burada konuşmayalım. Kalk gel dedi. Belki Kayan'a tekrar bunu söylediğimde hiç burada Kayan'ı da anıyoruz. Abi dedi boşver ya dedi. Benim şarkılarımın sözleriyle müziği rüzgar geçmez. Bunlar rüzgar geçirir bakarsın dedi. <gülüyor> bu da çok enteresan bir artistik tutumdu. Yani ben o kadar ekstrem artistlerle çalıştım ki. Hani ben bile onların yanında normal kalıyordum. Aslında bu sizin çalıştıklarınızın bir listesi deryada vardı. Kimleri evet. eksik bıraktı sayın? Kimler eksik kaldı? <gülüyor> ben benim bildiğim Melike Demirağ var. Melike elbette bir, bir film müziği. Modern folk güçlüsü tabii, var. Tabii. E, atladıklarımız var tabii ama ben de Mavi bir şeydi. De, Mavi ışıklar e... rakip orkestraydı. Öyle evet. mi? Ha. Ben ben söyleyeyim. Nilüfer var. Birinci göz ağrım. Her zaman iyi başka olan. Evet. Sevgi Lale'de var. Eee Tanju Okan var. Eee Tabi bu arada bir sürü başka artistle çalıştım. Mesela çok kuru duyduğum bir şey var. Bu Bulutsuzluk özlemi <gülüyor> bana ilk geldiğinde bana rutubet kutubeti çaldı adam. Dedim ben buna plak yapacağım. Patron dedi buna harcayacağım parayı Nilüfer'e harcarsan ne olur dedi. Ben dedim ki hayır Nilüfer'den size kazandırdığımı müziğe geri döndürmemiz, yeni artistler yaratmamız lazım dedi ve onu yaptım. Mesela Duman Kağan benim elimde. Komşunuzda bir, kom değil komşum mi? Komşum değil yani e, e, annesiyle. Evet. Benim eşim ve ben babasıyla en iyi arkadaşlarızdır yani. <gülüyor> bu çocuk bana e, Seattle'dan e, bir bant yolladığı zaman babasına, babası bana sormuştu. Sonra da ben dedim bu adamda çok iş var. La La La diye bir İngilizce şarkısı var. Bu çıkarsa dünya listelerine girer. Bakın iddialı bir şekilde söylüyorum. aldım onu e, Namur bana götürdüm çünkü bu tip e, bir müziğin bir televizyon desteğine ihtiyaç vardı ve dumanı dinliyorsunuz yani. E, yani başka bir prodüksiyonu yapıp daha fazla ben romantik şarkıların prodüktörüydüm. Yani şimdi işte bütün bunları topluyoruz. Hepsi bir tane şarkı söylüyor bende. İnşallah sonra inşallah bu kaliteli ama... radyoda da çalarsınız. İnşallah. Bunları. Bir şey bu kadar müzikten sonra bir müzik çalalım değil mi? E çalın bakalım. Evet. Sizin e... Çok meşhur parçalarınızdan biri bir kadın bu kadar özlenmez ki. Evet, başıma iş açan şarkı diyeyim en. Yani çünkü Peki. eşime yazdığım şarkı sonra herkes tarafından ters olarak bana döndürülmüştü. <gülüyor> bu da bir değil. Ama çok Peki. ciddi bir şeydir yaşanmış. Çok yaşanmış gece saat 3'te büyük adada. Maktı seslerini yok edene kadar çok üzüldüm, yorulduğum ha, ha. bir çalışmadır ve bu anlık, kayıda girmesiniz anlık gelmiştir hücum kaydı deriz biz müzikte Hı. Hı. benim de opiyanu aletleri bu kadar kullanmam tanrısal bir mucizedir tamam Bugün dinleyelim çalama, mi lütfen <gülüyor> Bir kadın bu kadar özlenmez ki Bir erkek bu kadar sevemez ki Bir fırtına sanki hasretin dinmiyor yaşamayan Bilemez ki yani. Bu sevda nasıl biter Ah şu zalim geceler Gelsin dostlar içkiler Ama ben yine Gözü yaşlı der beder Sevda nasıl biter Aşkı zanim geceler Gelsin dostlar içkiler Ama ben yine Gözü açtı derbeder. Sevgilim biliyorum erkekçi değil ama ıslanıyor gibi. Siz bu güzel şarkıları bestelerken ve icra ederken aynı zamanda adaların eğlence hayatında da bulundunuz herhalde. Tabii. Konserler düzenlemiş olduğunuzu Yok duyuyoruz. konser bir, bir iki tane konsere katkıda He. bulundum. Evet. Ben daha fazla bizim meşhur Fıstık Ahmet'le yani evet. Fıstık Ahmet'le beraber evet. bir değirmen diskoteyi denemesi yapmıştık ve evet. inanılmaz bir şekilde adaya Anuzoğlu Kulübü'nün dışında insanların katılabileceği, bütün adalıların evet. bir arada eğlenebileceği bir yeri kazandırdık ve birkaç sene bunu kullandık. Bu da hala unutulmayan tabii yani diskotek dediğimizde ...açık gazino demek lazımdı... ...dört tane hoparlör, iki tane ışık var diye... ...bugünkü diskotekler gibi daha şey. natürel... ...bir diskotekti... ...fakat en mühimi karşısında deniz vardı... Hı hı. ...hele mektupta olduğunda... ...inanılmaz ıı, güzel bir dönemdi... ...o zamanında... ...İstanbul'u ve adaları ayrı güzeldi... Hı hı. ...yani kültür de güzeldi... ...hepsi bir arada buluştuğu... Çok bak... gazino Adana. var mıydı adada? Ah, Tabii... Tamam. Vallahi e, gazino olarak e, daha fazla lokantalar üzerine giden hmm. ama zamanında artistlerin çıktığı, şimdi adada e, temel eğlence sektörünün ana yeri Anadolu Kulübü'dür. E, Anadolu Kulübü'nün o yıllarda bir, bir İtalyan orkestrası vardı inanılmaz kendimizi İtalya'da falan zannettiğimiz. Yani 500 600 belki bin kişinin olduğu bir merkezi bir yeri vardı. Hayalimiz oraya girmekti. Hmm. Hatta adamdan ben gitar dersi almak için ne kadar çırpındığımı bilir. Onun dışında daha küçük daha lokal küçük küçük yerler vardı. Ee, yani tabii ki zamanında büyüklerimizin söylediği Luna Park'ta o kapalı bir özel bir yeri var orada. Tangolar dans edilirmiş. Yani şimdi 40'lar, 30'lar, 40'lar, 50'ler bunlara biz yetişemedik. Yani ben 50leri belki yetiştim ama o dansı görmüş değilim. Burgaz'da e, Paradis... Paradisos. <gülüyor> evet. Yani biz İstanbul'dan e, lise öğrencisiyken geldiğimizi hatırlıyorum. <gülüyor> Ve kalabalık böyle kalabalık evet, olur. Paradisos, paradisos çok cesurdu. Yani çünkü Cem Karaca ile ben orada evet. gitar çaldığımı hı. biliyorum. Hı hı. En son yine bir, bir şey vardı, bir organizasyon evet, vardı. Evet, yine evet. kalktım, gittim. Hı hı. Çok enteresan. Güzeldi. Devam ediyor hala. Evet, bir işte, sene başlamayın. Bu, başlama. Esasında, bu seneyi bilmiyorum sene, ama sene geçen yapıldım. sene <Gülüyor> belki şimdi Ramazan diye bir kesinti var ama sonrasında başlayabilir. Yani e, şimdi bir, bir konuyu biraz şey etmek lazım. Genç ve belirli bir noktaya gelememiş ve gelebilecek olan Büşşenlerin e, sahne alma yerleri diye bir sıkıntı vardı. Hı -hı. Her zaman vardı, şu anda var. İşte orada dinlediğim grupları başka yerde duymadım. Bir, çok etkilendiğim bir grup vardı, o aklımda kaldı. Hangisi? Hep ismini de Hı -hı. Çocuklar çocukları arayacaklardı, aramadılar. Hı -hı. E, şimdi benim dönemimle bugünkü dönem arasında inanılmaz bir elektronik, teknik, ve evinde kendi müzeğini yapma imkanı olan bir durumla karşı karşıyız. Artı indigoları geçtik, bütün bu gençler şimdi kristal, ince uzun parmakta bunlar gitarı bir haftada benden inşalarlar. Çünkü <Gülüyor> bu üretimden dolayı üst üste gelen üretimden iyi şarkıyı seçebilmek çok zorlaşıyor ve iminim Türkiye'nin çok ciddi şarkıları raflarda ve cdlerde ve işte o tişte o highpeldlerde duruyor. Ee, bu esasında e, müziğin e, çok çabuk hızlanmasından e, yetenek harcayan bir durumdur. E, bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu. Çok çok bir bestesini gitarla çalardı. E, anlamaya bakardın. Bugün her şeyi hazırlayıp getiriyor. Black şirketi sırada 500 tane olduğu için dinleyemiyor Hı -hı. bile. Yani müziğimiz daha iyi olabilirdi. Adalardan sizin tanıdığınız böyle başlangıcını adadan yapan müzisyenler var mı? E, Fedon. Hı hı. Fedon benim yedek kalecimdi. Hatta <gülüyor> onu ben daima suçlarım. Yakalamışlar kilisede. Dua ediyormuş. Nino sakatlansın kaleye ben geçeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bu gerçektir. Yani bunu itiraf etmiştir. Yani. E, Şeydef televizyonda da söyledi. Şimdi e, Fedon çok neşeli, çok değişken bir birden şarkıcı oldu ve inanılmaz bir şarkıcı oldu. Bir kere böyle bir memori herkeste yok. Yani bütün şarkıları dinlesin hepsine katılabiliyor. Ve düzgün söylüyor. Ama ben onu orkestraya almadım bir küçükken. Bana hala gıcık anladın mı? <gülüyor> yani yakaladığı yerde. Şimdi benim albümümde. Benim mesela, Beraber söylüyor musunuz arada evet, şimdi? E, bir gitar, orada. E, bazen bir iki kere yaptık bunu ama. E, benim çok iyi bir şarkım, benim çok sevdiğim Hastayım adlı şarkıyı kendisi benim albümde okuyor ve bu Türkiye'de bir, bir sükse olacağına inanıyorum. Hı hı. Şimdi FEDON var ama e, e, e, diğer adalarda da bir sürü dostumuz var. Büyükada'da dönem dönem yaşamış müzisyenler de var tabii. E, nasıl söyleyeyim yani e, Cenk Taşkan hı hı. beni benimle bırakın bestecisi Kınalalı'dır. Orhan Şevki diye sonradan menajer olan Türkiye'nin en iyi şarkıcılarından biri o da kınalıdır. Buzuk yer diye bir adam vardı Hı -hı. ilk buzukicilerden. O da heybelidir. Hadi diyeceksiniz e, e, kimler çıktı tam profesyonel olarak e, bence en başarılısı şu anda Fedondur yani. Hı -hı. E, ben e, internet ortamında şarkıcıyım o gerçek şarkıcı. Ben şarkıcı değilim ben zaten konuşan bir adam ama. E, Size bir sürü e, ismi lazım değil arkadaşımız dediler ki büyük adaya geldiğek bize bir yer bulabilir misin orada hmm. işte bir küçük stüdyo yapalım e, işte en çok istediğim adaların evet. sanatsal bir merkeze dönüşmesi ya yani İstanbul'un o kalabalığından o teşvikesinden taksiminden beolundan da daha kolay daha rahat yaratabileceğin bir Esasında gelenler açısından baktığınızda bir sanatsal gelen kişi sayısı çok fazla. Yazarlar olsun, edebiyatçılar evet, olsun, ressamlar olsun. Yani oturuyor. bunları isimlerini saysak çok uzun sürecek. He? Ama dediğiniz olayda böyle bir mekansan duruma dönmesi çok önemli. Anladığım kadarıyla eskiden adalarda hep beraber çok eğleniliyormuş. Evet. Ben ilk Biraz saniye çıkışım adadır. değil mi? Hep beraber eğlenme açısından. İlk saldığım şarkı da Tanduli'dir. Yani <gülüyor> Greenfields bu ikisini sökene kadar parmaklarım söküldü. Yani mevhim <gülüyor> o <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bizim e, yokluktan geldiğimiz dönemle bugün her şeye elinin altında ulaşılabilen bir e, müzik sektöründe. E, benim e, yine terhiye geçecek bir laf etmiş biri. Ben bunu ezberledim. Ee, müzik için en kötü cümle bu. Müziğe ulaşmak o kadar kolaylaştı ki müziğe olan saygı bitti. Bunu bir Amerikalı müzik psikologu söylemiş. Hı -hı. Yani istediğin şarkıyı dinledikten sonra hani benim zaman biz plak alacağız, plak'ın kapağını, jiletenini açacağız, artisti göreceğiz bu boyda, plak'ı çıkaracağız, içinden o kağıdı da çıkaracağız, plak'ı da koklayacağız dönemi var. Bir i̇şte bunlar yok artık. ...çok hızlı bir dünya var. Ama ada hala... ...oldukça evet. yavaş... ...her anlamda. Evet, hele, hele, yani hele. adaya vardığımızda... ...konuşmalarımız bile yavaşlıyor adeta. Evet. Sanki bu şehrin ritminden... ...oraya yani gidip yavaş Yani adanın yavaşlığını burada açmak istersen... Evet. ...arikaten çok evet. yavaş olacağız. Yani yürüyeşimiz mi yani? Ben kendi <gülüyor> anlama yürüyeşim bile Yavaş, yavaş, <gülüyor> yavaş konuşma... ...ya yani ne bileyim. Adalar... E, ...benim hayal ettiğim adalar olarak devam etmiyor. Eee yaşamsal yani ileri giderken belirli bazı şeyler tabii çok hızlanmış bir dünyada ada çok naif, çok korunması gereken bir yer. Maalesef korunamıyor. Özellikle son dönemlerde gelen turist ve turist kalitesiyle ilgili ben hatırlarım amcam Time dergisiyle inerdi Galatasaray'la <gülüyor> amcam. İsveçli, Norveçli, Fransız kadınlar da falan filan konuşur, yerler tarif ederlerdi, o Vatan Gazetesi'nin sahibi onun arkadaşıydı falan. O kalite yerine bugün hiç böyle bir turist yok. Bunun karşısında pilavla balığı yan yana yiyen bir turist var. Ee, çok pardon, ben, şimdi bir soru geldi. Sizi bölmezsem tabii lütfen. sorayım mı? Vaktimiz çok az kaldı. Ee, yani böyle bir soru sormam isteniyor. Çok da güzel bir soru. Adalarda bugün nerede şarkı söylemek isterdiniz? Ne? Adalarda. Evet. Bugün bir konser yapmak isteseydiniz. Bütün müzisyenleri birleştirip mesela, bu işte arkadaşlarınızla beraber ha. nerede bir konser yapmak isterdiniz? Benim hayalim, esasında çok güvenemediğim gençlerim de var. Yani ben çok seviyorum onları da çünkü yani bir hala genç zannediyorum. Ben Woodstock'u büyük adada Luna Park'ta evet. hayal etmiş bir adam. Hmm. Ama oraya gelecek gençlerin bir sigarayı yere atmaları sonucu başımıza gelebilecektir. Her zaman düşündüğüm için buna çok şey olmadım önce olmadım. Yani arabaları <gülüyor> kenara çekerek herhalde. Bilemiyorum. Yani çünkü <gülüyor> biliyorsunuz <gülüyor> bu gibi organizasyonlarda on binler falan gidiyor. Tabii, tabii. Ee, ben yine e, Büyük Adanın e, rüzgar almayan bakın. <gülüyor> Bir güzel e, Ağustos gecesinde, mehtaplı bir gecede böyle bir şey yapsam değilim de yapmak isterdim ama orası artık bir plaj oldu ve bizim zamanımız gibi büyük boyutlu değil. yakalan yerler az. Ama canlı yayın, yani canlı bir konsere çok ihtiyaç var ne, işte, ve bu sizin de çok yapabileceğiniz bir şey gibi bir proje olarak düşünmez Yapıyor, misiniz? belediyemiz yapıyor. Arada bir yapıyor ve bunu He. tam e, deniz otobüslerinin çıktığı yerde yapıyor. Orada bir alan yapılmıştır ama yani o alanda kimi dinleyeceğimi hissedemiyorum. Yani Yok, o alanda şeyi, geçenlerde yani, yapılan bir konser vardı mesela. Ada ile hiç alakası olmayan e, daha de, neler, isim de. vermek istemiyorum evet. şu anda. Yani çok alakasız bir şehrin e, tanıtım evet. e, şeysi, çadırı vesairesi ve müzikleri yani. Adalı olarak e, esasında bizim yapmamız yo, yo, o, gerekirken o meydanı Adalılar çok az kullanıyorlar maalesef. E, Kullanabiliyorlar. E, Adalarda da bunu çok isteyen var mı diye düşünmek lazım. Yani konsept tabii. Yani bir total e, e, total bir değişim var. Yani adamızda çok enteresan kültür e, farklılıkları olan bir toplumun. ...çok şey yaşadığı bir şey... ...yani yörelerinin insanları falan... ...bunlar pop müziği falan dinleyecek arkadaşlar değil... ...ben e, burada çok. bir şey eklemek istiyorum... ...esasında biz de biliyorsunuz... ...Adaları UNESCO'ya... E, ...dahil etmek için çalışıyoruz... ...ve bu çalışmaları yaparken de çok sahadayız... ...ve bir sürü de etkinlik yaptık bununla ilgili... Hı hı. ...düşündüğünüzün çok çok... ...üzerinde bir talep ve istek var... Biz bunu gördük yani yaptığımız etkinliklerde. Bunu da bekleyen çok insan var inanın. Adalı. Adalı dışarıdan Yas, ya, ve dışarıdan gelmek adalı, isteyen. Dışarıdan gelmeyi adalardan açabileceğiniz. Adalardan da var bekleyen. Adalardan bekleyenler vardır ama azdır. Dışarıdan uygulanacak her türlü organizasyon çok daha verimli olacaktır. Hı hı. Çünkü dinleyicisi de o verimlilikte olacaktır. Evet. Yani ben bugün bulumsuzluk özlemini çıkarsan altı kişi falan yani dinler dinlemez. Yani programımızın yok, yok. sonuna geliyoruz ama son yani, sorularımızı soralım mı? Evet var. Sorum, sorum, sorum. Alp, var mı senin sorun yok, ben, ben bir soru sormak istiyorum. Merakla dinliyorum. Ya canımsın. <gülüyor> Peki. Bugün en çok özlediğiniz adalarda görmek istediğiniz şey ne? 1950'ler, 60'lar, maksimum 70'ler. Ha çok böyle kocaman bir şey söyledik. Yani yetmişlerden yetmişlere yani. bilemedin 80'lere kadar olan adayı özlüyorum. O içinde her şeyi barındırıyor. Hı. İnşallah o günleri de görürüz tekrar. Hep beraber. Ee. <gülüyor> yani, ama biz e, be, bir bekliyoruz. Sonra mesela, ben olmayacağım, <gülüyor> ben olmayacağım. Siz ne yaparsanız yapın. Ben ben kendi adıma bir konser bekliyorum sizden. Evet. Valla ben şarkı söylemediğim Hepimiz için. Hepimiz yardım ederiz. Ben şarkı söylemediğim için ben konser vermem ama bir organizasyon olursa katkımı etirgemem. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, programımızın sonuna geldik. Nina Varon konuğumuzdu. Nina çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Değil mi geldin? Benim. Ben, bizim no, adalar için. <gülüyor> efsane radyoda efsane tiplerle olmak evet, beni... O, şimdi senin Farton e, isimli evet, parçanı evet, dinliyoruz. Evet, tam büyük arkadaş. E, bu arada e, destekçimiz Vay, Meriç Öner'e çok ben, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Bizim e, Dünya Mirası Adalar Facebook, Twitter ve Instagram'dan e, takip edebilirsiniz. Hoşçakalın adalar hepimizin... Adalar Bak, hepimizin, hoşçakalın. Hoşçakalın. Ağabey sizce biz seninle konuştuk. <gülüyor> Bak yine sonbahar geldi. Ada bize kalır dedim, sigarasını yakar Ne güzel olur dedi. İkimiz baş başa, ilk günkü Burda dur dedim arkadasın, üstü kalsın dostum. Gölgemi sen yapıp yokuştan aşağıya yürüdün.